Hazırlayan Mesutan Çelenk Barfra. Merhaba, bildiğiniz gibi haricden sanat programını yaz ayları boyunca Berlin'e taşıdım. Berlin'de yaşayan Çalışan, özellikle görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçı, küratör, inisiyatif, proje mekanı ve akademisyeni konuk ettim. Hem Berlin kentini konuştuk. Türkiye kökenli çok sayıda insan var orada kültür sanat alanında da çalışıyorlar. Onların kurumsal ve bireysel sanat çalışmalarını konuştuk hem Berlin kentindeki yaşamlarını biraz değerlendirdik. Program aralarında da özellikle konuya dair bir vurgu yapmak istiyorsak ses ve müzik parçalarına da yer verdim. Kimleri konuk ettim? Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında. Bunu kısaca hatırlatmak istiyorum. Açık Radyo web sitesinde hariçten sanat programının kayıt arşivinde bunların kayıtlarını dinlemeniz mümkün. Kaçırdığınız programları. 9 Temmuz ilk programda ...hariçten sanat Berlin denin. Göksu Kunak... ...yani Gucci Chang olarak da tanınan... ...bir performansçı... ...aynı zamanda Berlin'deki... ...Zilberman Galerinin... ...İstanbul'da Mısır Apartmanı'nda da bir mekanı olan... ...Zilberman Galerinin de... ...basınla ilişkilerini yürüten bir isim. Onun hem sanat projelerinden... ...hem İstanbul-Berlin arasında faaliyet gösteren... ...bir galeri olan Zilberman'dan... ...bahsettik. 16 Temmuz'da yaklaşık 10 yıldır Berlin de Aslında Amsterdam'da da dünyanın pek çok yanında çalışmakta olan bir sanatçı Ahmet Öğüt. Ahmet'in ben stüdyosuna konuk olmuştum Berlin'de. Onun projelerinden bahsettik. Ee, 23 Temmuz pazartesi çağda ilk e, Gorki Tiyatrosu'nda da Maxim Gorki Tiyatrosu'nda da çalışan NGBK Berlin'de de aktif rol üstlenen özellikle Almanya'da çok sayıda e, bağımsız sergi de Oluşturan bir sanat yöneticisi, bir küratör. onun e, projelerinden bahsettik. Özellikle de bu Berlin Senatosu ile İstanbul'daki Depo arasında e, bir işbirliği çerçevesinde oluşan e, İstanbul-Berlin Misafir Sanatçı Programı hakkında da e, bilgi verdik. E, buna bakabilirsiniz çünkü 23 Temmuz'daki bu program önümüzdeki dönemde tekrar başvurusu açılacağını umduğumuz e, Türkiye'den sanatçılara Berlin'de yaşayıp çalışma imkanı sunan bir Programa dair bilgi de içeriyor. Bu Temmuz ayı son programında Ceren Uykut yaklaşık 1-1,5 sene kadar süredir Berlin'e yerleşmiş oraya göç eden bir sanatçı Ceren Uykut. Onun yine geçtiğimiz 10 küsür yıl İstanbul'da çok aktif olarak çalışan apartman projesinin Berlin'e artık taşındığı Berlin. ...deki e, apartman projesinde yaptığı solo sergisi ve bir takım performans projeleri, çizimleri üzerine e, konuştuk Ceren Oykut'la Ağustos ayında e, Işıl Eğrik UDK Berlin, önemli bir akademi, bir üniversite, sanat üniversitesi oranın iletişim bölümünde hocalığa başladı. Işıl Eri Kavuk aynı zamanda bağımsız olarak sanat çalışmalarında devam ediyor. Gazeteci kökenli olduğu için her ikisinde de bu bilginin aktarımını da görüyorsunuz. Eee Işıl'la birlikte dedik Işıl Eri Kavuk'la 13 Ağustos'ta Ali Mahmut Demirel, yine ses, yeni medya, görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren, uzun yıllardır, on küsur yıldır Berlin'e yerleşen bir isim. Geçtiğimiz dönemde Arterde sergisi vardı, hatırlatmak adına. Ali'nin ben Kreuzberg'teki stüdyosuna e, gittim. E, 20 Ağustos'ta ise Özgür Erkök, bir diğer görsel sanatçı ve performansçı. Benim Galeri Zilberman'daki e, stüdyoma, Geldi Özgürle Berlin'de yine apartman projesi bünyesinde ya da başka yerlerde yürüttüğü projelere, sergi ve ses, performans ağırlıklı projelerini konuştuk. Hazavuzu ekibinden de hatırlarsınız Özgür Erkökü ya da Ses Perisi olarak da tanıyabilirsiniz. Rotterdam'daki Witte de Witte'den en iyi hatırlayabileceğiniz oranın direktörlüğünü üstlenen uluslararası bir küratör Defne Ayaz. 27 Ağustos'ta konuğum oldu. Ee, yeni Berlin'e yerleşti ailesiyle birlikte ama onun ağırlıklı olarak Rotterdam'daki projelerini ve Berlin'in sanat çevresiyle, sanat dünyasıyla ilgili görüşlerini e, paylaşma fırsatı bulduk. 3 Eylül programında e, Berlin'in göçmen mahallesi Wedding'de faaliyette olan Bibak adlı proje mekanı ve kolektifi adına Can Sungu konuğumdu. Hem bir sanatçı hem bir külatör Can Sungu. Ee, geçtiğimiz dönemlerde Açık Radyo'nun da komşusu olan depoda birkaç sergileri olmuştu. Göç temalı belki hatırlarsınız. Aynı zamanda kendi mekanlarında yürüttükleri Queer Fest gibi, film gösterimleri gibi, e, Türkiye müzik tarihi üzerine programlar, konferanslar, dinletiler gibi farklı farklı programlarından bahsettik. Nihayet 10 Eylül'de ise e, uzun yıllardır Berlin'de yaşayıp çalışan küratör Övül Durmuşoğlu ile hem Berlin'den hem de Eylül, Ayında Avusturya'nın Graz kentinde açılacak olan çok da politikayla, toplumla ilişkili bir e, festivalle gündeme getirdik. E, hemen geçtiğimiz hafta olan bu programı da kayıt arşivinden, hariçten, sanattan erişiminiz mümkün. Bu benim yaptığım e, program... Berlin'den bildiren hariciden sanatın son ayağı bugün yalnızım. Bundan sonraki haftalarda ise eskiden olduğu gibi Türkiye'de dahil olmak üzere Dünya çapında Türkiye'de dahil olan dünya çapında öneme sahip etkinlikleri ya da programın adından da anlayacağınız üzere hariçten sanat özellikle İstanbul'da ya da Türkiye'de birebir gidip görme fırsatı bulmasanız da Türkiye'den Türkiye'yi ilgilendiren Türkiye'den sanatçılara, küratörlere sanat kurumlarına, yazarlara, sanat kültür, sanat alanında faaliyet gösteren akademisyenlere yer veren projeleri gündeme taşıyorum. Gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum. E, sıklıkla da konuklarım oluyor. E, telefon bağlantısı da yapıyorum. Bugün dediğim gibi yalnızım. Ve de madem ki Berlin'deydim, yani Temmuz hatta Haziran sonundan bu yana orada programlar e, kaydettim, orada bulundum. Bu yılın aslında Berlin'deki en önemli sanat olayı özellikle yaz aylarında insanları Berlin'e çeken sanat etkinliği Berlin Bienaliydi. Onuncusu düzenleniyor. Kunstfarke'de yaklaşık 20 yıldır gündemde olan bir bienal. Bu bienali elbette gezip gördüm arkadaşlarımla üzerine konuştum. Hatta e, Eylül-Ekim sayısı için yapı kredi yayıncılık tarafından çıkan Sanat Dünyamız'a da bir inceleme yazdım nacizane. E, yerim çok geniş değildi ama yazabildiğim kadar Biennale'i değerlendirmeye çalıştım. İşte onun da yardımıyla bugün Berlin Biennale hakkındaki izlenimlerimi e, radyoya taşımak ve hariçten sanat programı dinleyicileriyle paylaşmak arzusundayım. Hemen başlayayım. 10. Berlin Bienniali bir kahramana daha ihtiyacınız var mı diye soruyor. We don't need another hero başlığı. Tina Turner'ın aynı adlı parçasından alıyor adını. Birazdan bu parçayı çalacağım. Böylece müzik aramızda vermiş oluruz. Berlin Bienniali kadar meşhur bir diğer isim var. arkasında Klaus Biesenbach. Yeni bir şey yaratmamız gerekiyor diye açıklamış Berlin-Bienerli 1990'ların başında. Önce Berlin-Bienerli değil, KV Enstitüsü diye tanınan Kunst, Enstitüsü'nü yaratıyor bizim bağ. Berlin'in eski Yahudi mahallesinde özellikle çok da altıl kalmış bir yer burası. Orada bu kurumu yaratıyor, Onun ilk direktörü diyeyim. Akabinde bildiğiniz üzere MoMA, Metropolitan gibi çok önemli başka kurumlara gidiyor. En son Los Angeles'a, Kaliforniya'ya gittiğini, oradaki müzenin başına geçtiğini de biliyoruz. Yani çok uluslararası bir kariyer yaratıyor kendine özellikle ABD'de ama Almanya'yla da bağını hiç koparmıyor. Hala Berlin'de çok aktif bağlantıları olan bir isim. Evet. Neden 90'lı yılların başında Kuntzferke ve hemen akabinde de böyle bir Berlin'de bir yener yaratmak isteniyor? E Berlin duvarının 89'da malum yıkılmasını yarattığı bir heyecan ve bir potansiyel var. Bir posttraumatik potansiyel belki bu. İşte bir grup koleksiyoneri sanat hamisini de yanını alarak Mitte'de yani Berlin tam merkezinde Mitte Middle gibi düşünün. Kendi kaderine terk edilmiş Yahudi mahallesinde Auguststrasse'de böyle bir mekan başlatıyor. Eski bir fabrika burası, un fabrikası Yahudi Mahallesi'nin e, fırınına malzeme sağlayan şu anda burası ben 90'lı yılların ikinci yarısından bahsediyorum size. Şu anda burası Berlin'in en hip, en muhtenalaştırılmış, yani centrifiye edilmiş e, böyle trend kafelerin, kitapçıların dükkanların, işte hipsterların galerilerin e, tasarım Evlerinin yer aldığı bir nokta çok da pahalı artık. Burada yeni bir galerinin, yeni bir sanat mekanı, yeni bir sanatçı atünesinin açılması adeta imkansız. Bienallerin dönüştürücü ve hatta muhtenalaştırıcı etkisinin örneklerinden biri diyelim. Kunzferke, kahve. Ve işte kahve bünyesinde kısa bir süre sonra da Berlin bienali başlıyor. Ee, ve Berlin... Günümüzde de ama özellikle son 10-15 yıldır dünyanın sanat merkezlerinden biri. Çünkü oldukça heyecan verici bir ortama sahip, herkese hoş geldin diyor, çok açık, çok misafirperver bir ortam. Ekonomik olarak insanların yerleşebileceği, kolay yaşayıp çalışabileceği bir ortam, çok kültürlü bir ortam. Ama artık bu oldukça değişiyor. Özellikle pahalılaşmaya başladığından ve bir ev kiralamanın dahi çok zor olduğundan bırakınız bir sanatçı atölyesi ya da bir sanat mekanı galeri açmanın insanların yaşamak için, sanatçıların yaşamak için bile mekan bulmakta bir yer kiralamakta çok zorlandığı bir yere dönüşmüş durumda. Ee, Berlin, Biyaner'in kendisine gelecek olursak e, şuradan başlayayım. Bu Yıl yani 10. edisyonunda Biennial'in küratörlüğünü Güney Afrikalı genç bir kadına emanet edildiğini vurgulamak isterim. E, 2000'lerden bu yana sanatın yanı sıra eğitim ve küratöryel alanda da çalışan e, bir isim. Gabi Nikoba, e, postkolonyalist bir diskura sahip. Avrupa merkezli, öresantrik yani e, tarih yazımını eleştiriye açan bir isim. Bugün tabii hem müzelerde hem sanat kurumlarında hem akademide arşiv ve koleksiyonların dekolonizasyonu çok sıklıkla tartışılıyor. Bunu hatırlayalım. Sadece Almanya özgü değil. Bütün Avrupa'da ve bütün Batı'da geçerli bu. Almanya'nın da bu açıdan yeniden el alması, hesaplaşması gereken çok şey var elbette. Dolayısıyla sömürge tarihi olan, Batı dışı diskurdan gelen bir küratör olarak Gabi'yi davet e, ediyorlar. O da Oldukça geniş bir küratöryel ekip oluşturuyor kendine ve ağırlıklı olarak tarih yazımını, meta anlatıları, mega söylemleri reddeden, kahramanlığı reddeden, bütün bu yapıyı bozan bir tavır takınmaya çalışıyor. Üstelik de bunu sadece geçmişe bakarak ya da bugün eleştirerek değil, geleceği hedefleyerek sloganlaştırıyor. İşte bir kahramana daha ihtiyacımız yok diyor. We don't need another hero diyor. E, nitekim 9 Haziran 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 10. Berlin Biennial'in başlığı bu işte. Post apokaliptik olarak tarif edebileceğim kült bir film Mad Max'ten hatırlanabilecek. Onun soundtrackinden, onun film müziklerinden hatırlanabilecek Tina Turner imzalı aynı adlı bir parça. We Don't Need Another Hero. 10. Berlin Biennial'in başlığı, sloganı, motto'su bu. Parçayı dinleyelim. VNL ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye devam edeceğim. Ben programcınız Çelenk. Müzik aramızdan sonra devam ediyoruz. Hoşçakalın. up. Mm -hmm. Merhaba, ben programcınız Çeleng. Hariçten sanat programındayız. Açık Radyo'da geçtiğimiz iki, iki buçuk ay boyunca hep Berlin'de yaşayıp çalışan sanatçılardan, Berlin'de olup bitenden size haber getirdim. Tabii dünyanın çeşitli yerleriyle, özellikle de Türkiye ile ilişkilendirerek... Bugün Berlin odaklı son programdaysa hariçten sanatta 10. Berlin Bienniali'ni değerlendiriyorum. 9 Haziran 9 Eylül 2018 tarihleri arasında Kunzferke, August Strase'de, Mitte'de Kunzferke başta olmak üzere çeşitli sergi mekanlarında sergiler, kamusal programlar, performanslar ve konuşmalar şeklinde gündeme geldi. We don't need another hero. Tina Turner imzalı bir film müziğindeki bir parça bu. Mad Max filminden hatırlayabilirsiniz. Post apokaliptik bir film olduğunu söyledim. Kült bir film olduğunu söyledim. Hemen nakaratını da vurgulamak istiyorum. Az önce dinledik. All the children say we don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond the Thunderdome diyor. Yani bütün çocuklar der ki bir kahramana daha ihtiyacımız yok. Eve dönüş yolunu bilmeye de. Tek istediğimiz Thunderdome ötesindeki hayat. Mad Max'te iki kişinin girip tek kişinin çıkabildiği bir arenanın adı bu. İki kişi giriyorsunuz sadece bir kişi hayatta kalıyor diye düşün. Thunderdome o demek. Onun ötesindeki hayatı istiyoruz diyor parça. Evet. B&A'nın kavramsal çerçevesine gelelim. Nabi Nikobo toplu delilikle nasıl başa çıkacağımıza dair bir plan önermeyi planladığını söylüyor küratör. Kahramanlık kavramıyla ilişkisini ve bunu reddedişini açıklıyor. Şöyle demiş benim için kahraman iktidarla ilişkili bir mesele. İktidar birilerini güçlendirmek için kullanılmadığı sürece güçsüzdür. İstismar edilirse toksikleşir, sessizlik, baskı, şiddet aracı olarak kullanılırsa da. Kahraman aynı zamanda tarihle ilgili bir meseledir. Zaman ve mekanla da. Son yıllarda bazı kahramanların zamanla nasıl da ihanete uğradığını gördük. Diğerlerinin de sınırı sonunsuz geçemediğini. Bu yüzden hala sokak adlarını, tarihi kişilikleri kutsayıp yaşatan kurum ve anıtları protesto etmeye devam ediyoruz. Hem Berlin'de hem de dünyanın dört bir yanında. Ee, Biennale'de Farklı kuşak ve coğrafyalardan sanatçılarla sanatın ötesine düşünüp eyleme geçiren katılımcılar arasında süre gelen bir diyalogla kurgulanmaya çalışıldığına dair bir izlenim edinmek mümkün. Büyük ölçekli ve akla kazınan eserler yok diyebilirim. Çünkü işte bu meta küratöryel kurgu yok, küratörün de kahraman olmasını reddeden bir bakış var. Öyle çok ihtişamlı bir enstalasyondan bahsetmek de Kolay değil. Ee, belki bienerlerin de artık bir kahramanmış gibi bizi ve sanatı kurtaracağını beklemeyi de eleştiren bir tavır var ki ben bunu oldukça iyi de buldum. Bana iyi hissettirdi. Dolayısıyla şaşa, iddia yok ama fikir ve tavırdan e, bahsetmek e, mümkün. E, kentin farklı bölgelerindeki mekanları kullanıyorlar. Çok da sanat görmek için gitmeye alışkın olmadığımız bir takım mekanlar ya da Berlin'in bölgeleri de söz konusu. Dört farklı mekanda dünyanın dört bir tarafından farklı coğrafya ve kuşaklardan 46 sanatçı ve sanatçı kolektifini izliyoruz. Akademi Derkünz'de yani oranın sanat akademisinin e, ki yani tabii ki çok köklü bir tarihe sahip olduğunu söylemem dahi gereksiz. Oranın Hazreten Vag kampüsünde bir yer var. Künz Ferke, elbette zaten Berlin'in her zaman ana merkezi ve orta Halk sahnesi olarak çevirebileceğim Fox Bühne de bir pavilyon kullanıyor. Oranın böyle Doğu Almanya kökenli son dönemlerde de çok tartışılan bir takım e, örneğin işgale uğrayan, protestolara uğrayan direktörünü fazla güncel sanatla iştigal edip tiyatro geleneğini oranın solcu, sosyalist tiyatro geleneğini göz ardı ettiği iddia edilen bir yer Fox Büyü'ne orada bir pavilyon kullanılıyor. Kentsel çalışmalar ve sanat ağırlıklı bir e, merkez olan Aynı zamanda misafir sanatçı programları da yürüten ZKU yürütülüyor ki burası da kentin kuzeyinde dönüşmekte olan bir bölgede insanların çok da yani çok da sık gitmediği en azından böyle güncel sanat görmek için gitmediği bir yerde. Bu mekanlarda sergiler görmek mümkün. Biennial'in hemen açılışında ise hemen Biennial'in de öncesinde başlatılan I'm Not Who you think I'm Not" att kamusal det. Bland annat i önskade, särskilt i bara en i den kroisberg det Hau, A och har Hemen neler vardı birkaç işten bahsetmek istiyorum o kadar zamanım olacak. Ama 17. yüzyıla uzanan geçmişiyle Avrupa'nın en köklü kültür kurumu sayıda, kurumlarından biri en azından sayılabilecek sanat akademisi Akademi Akademider Künste'de dekolonyalist tarih yazımının özellikle belirlediği bir sergi vardı. Arşiv, mekan, mimarlık odaklıydı, meta anlatıları bozmaya çalışıyordu. Orada Biennale'deki tek Türkiye kökenli sanatçının işine değinmek istiyorum. Özlem Altın, Berlin'de yaşayan zaten Almanya'da bütün sanat eğitimini, sanatsal faaliyetini gerçekleştirmiş, orada devam eden bir isim Özlem Aydın. Orada bu okulun havuzlu bir iç bahçesi var birinci katında. Orada doğrudan doğa-kültür ilişkisine odaklanan bir işi var. Yeni bir prodüksiyon bu, Biennale özel mekanı özgü hazırlanmış alüminyum malzeme üzerine ürettiği baskılara yansıyan kendi suretimiz var o alüminyumların adeta bir ayna etkisi söz konusu bu suretimiz oradaki yansımamız bizi çeşitli kuş ve bitki formlarıyla ve aynı zamanda bahçenin kendi içindeki atmosferle karşılaştırıyor tekrar doğaya karıştırıyor e, bugüne dek kabul edilen insan ve tanrı merkezli doğa özellikle din cinsellik ve mimarideki çarşımları üzerinden sorgulatan oldukça güçlü bir iş. Eee dedim birkaç kere işte yani BNL'nin hem ana mekanı burada BNL'nin ikinci kapsamlı grup sergisiyle karşılaşıyoruz. İlk Akademi der Kunst'te değildi. Burada özellikle bilgi üreten kurumsal yapılarda ve özel alandaki hiyerarşileri yapı bozumu uğratmaya çalışan bir sergi var. Kunstwerke Biennale'lik Kur'an kurum olduğuna göre işte kurum eleştirisi yapmanın tam da doğru mekanı olsa gerek. Burada Cynthia Marcel 2008'den beri devam ettirdiği bir seri kapsamında Biennale özel bir iş üretiyor. First Meeting of Legendaries at Kaveh Institute for Contemporary Art. Yani efsanevilerin Kaveh Güncel Sanat Merkezi. Ee, birinci buluşması diyelim size böyle bir işi var ve Kunstwerke'de belki adını hiçbir yerde okumayacağınız duymayacağımız 14 gizli kahraman diyeyim asıl Kunstwerke'nin kapılar arkasında bütün işlerini yürüten ekibi belki de çok da takdir edilmeyen isimlerine çok da kredi vermeyen ekibinin bir fotoğrafına yer veriyor onların bir grup fotoğrafına böylece günümüzün kültür sektörünün de ama genel olarak çalışma hayatındaki prekarite kavramına değiniyor. Kültür kurumlarındaki hiyerarşi ve emek süreçlerini irdeliyor. Her iki mekanda birden karşımıza çıkan iş ise bence Biennial'in fikri altyapısını damıtıyor adeta. Çok minör ama... Çok yalın ama bir o kadar da güçlü ve sert bir yapıt bu Sara Hagen Transplant yani trans bitki adlı çalışması. Her iki mekanda da sazlar bu yapıt çünkü sazlardan ibaret. Sergi mekanının yerinde, yeryüzeyinde kendisi de bir delik, taşlar arasında bir parça bularak boşluğa yerleşerek orada Hayat buluyor, mevcut yapıya adeta parazitleniyor, böylece hayata tutunuyor, o kültüre entegre oluyor ya da tam tersi pasif bir direnişle kendini değiştirmeden zarif bir varoluşla sistemi bozuyor diyelim. Sarah Huck, özellikle bu gözden kaçırma ihtimaliniz olan sazları ee, en azından üzerine okuyabilirsiniz, Transplant adlı bir işi. Berlin Biennale ile ilgili... Bana ayrılan sürede alabileceklerim bundan ibaret. Harichan Sanat Programını bu haftalık sonlandırıyoruz. 46 sanatçıdan sadece 3'üne yer verebildim. Ama umarım ileride tekrar vakit olur. Sanat dünyamızın da Eylül, Ekim sayısı için kısa bir değerlendirme yazdım. Harichan Sanat Programında önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harichan Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.